talking to you. Now I want each and every one of y'all to come with me and feel the spirit of this your yeah, tune. There's not a lot of positive things going on in the world today, but we're going to have ourselves a good time because we got a choir here singing and they're going to shout it out for you. Shout, shout, yeah. get all your love out. let it out. Put your heart and soul in. You're dreaming about the things you long to whisper to another? Are you too shy? I was so afraid to speak of our affection For each other No more, no more, no, no more whisper thinking. banking Hey No more hiding in the shadow Hoping everyone would know how much you care Hey. Yeah. Hepinize iyi akşamlar. Açık Radyo'nun 14. dinleyici destek özel yayını devam ediyor. Koyu Mavi'de de özel bir yayın planlayalım dedik. Sevgili radyocu arkadaşlarım ve beni radyoya bulaştıran arkadaşım. <gülüyor> radyoyla tanışmamı sağlayan arkadaşım. Hep birlikte buradayız. Radyo ile tanışmamı sağlayan arkadaşım. Deniz Altınay. Merhaba. <gülüyor> Deniz Altınay sayesinde ilk kez radyoda bir canlı yayına konuk olmuştum. E, Atapot'un bahçesine gelmiştim ve o heyecan e, çok e, müthiş e, hoşuma gitmişti ve hemen ben de programcı olayım diye başvurmuştum. E, Şebnem burada. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Şenol burada. Merhaba oldu hem Freud'la ilgili şahane bir program yapmıştı. Tekrar yayınlanmıştı birkaç dönem önce. Evet. Hem de en son sanat uzun, ilham, i̇lham sonsuz programı yapmıştım değil mi? Çok evet, güzeldi. teşekkür ederim. <gülüyor> Zaten biz burada da hep birlikte... Hep birlikteysem destek oluyoruz hem program yapıyoruz hem dinliyoruz devamlı Açık Radyo ile aşırı neşiriz umarız dinleyenler de öyledir bu akşam arkadaşlarımız dostlarımız tanımadığımız dostlarımız da ararlar umarım ve gündüz biraz önce Erastan Sağlam ve Ömer Madra'nın bıraktığı yerden bakacağız kaç kişi bizim program saatinde destek olmuş. Evet, numarayı da söyleyelim mi? Hemen evet, <gülüyor> <numarayı> başlayabiliriz. <gülüyor> <sen> beklemeyin, <gülüyor> evet, arayın. Doğru, de. doğru. <gülüyor> Numaramız e, 0212-343-4141. E, hatlarımız e, doluysa eğer ki şu anda e, sadece bir hat, iki hattımız dolu gözüküyor. E, geri kalan e, altı hat değil mi? Toplam sekiz hat var. Sekiz. E, onları da doldurabilirsiniz. E, hatlarımız da olduğu zaman da e, web sitemizden de çıkabiliriz. E, destek olun düğmesine basarak destek olabilirsiniz. Ya hatlar dolu değilken de. Hatlar dolu, dolu değilken de tabii yani her zaman arayabilirsiniz sizi. <gülüyor> <gülüyor> Açılışı e, Shout'la yaptık. E, Ray Charles, Patty Label ve Andrea Crouch Singers'ın birlikte söylediği bu akşam e, nasıl bir şey yapalım dedik. Koyu de hep tematik e, oluyor bizim Koyu Maviler malum. Hep bir konusu oluyor. Bir hikayesi oluyor. Bu akşam da e, nasıl ki biz hep birlikte bir araya geldik. Destek oluyoruz. E, sevdiğimiz şarkıları çalıyoruz. Birlikte birbirine destek olan müzisyenlerin birlikte seslendirdiği şarkıları çalalım dedik. Açılışı da böyle bir kayıtla yaptık. İşte bir kişi de bizi aradı şu an. Çok mutlu olduk. İkinci şarkımızı Şebnem seçmişti. Evet. ikinci şarkımızı ben seçtim. David Byrne ile St. Vincent'ın bir düeti. 2012 tarihli Love This Giant albümlerinden Bildiğim kadarıyla da tek işbirlikleri zaten bu ikisinin. Saint Vincent'ın başka bir sürü işbirlikleri var ama aralarında en beğendiğim benim buydu, onu seçtim. Parçanın ismi Hu. Şarkıya girmeden önce numaralarımızı belki Deniz söyler bu sefer. Hangi numaradan bizi arayacaklar Deniz? 0212 343 41 41. It's Kimsen dinledik Love This Giant. E, bu arada telefonlar e, bir hattımız dolu, 7 hattımız boş. Bekliyoruz desteklerinizi. Dolar onlar, dolar. Değil mi? Bence de olacak onlar. Evet. Numarayı unutuyorlar. Ben Ondan söyleyeyim. 0212 343 41 41 buradan <gülüyor> arayabiliyorsunuz. <gülüyor> Ee, ben bir, bir şey okudum bugün, ondan bahsedebilir miyim? Hayır, ee, bir çalışma okudum. Empati ile ilgili, bizim de e, bu destek programının empati özveri ve dayanışmaya konusu ve empati özveri ve barış. E, empati ile ilgili birçok bir ülkeyi kapsayan bir çalışma yapmışlar. Çok az ülke dışında kalmış. Ülkelerin empati sıralaması diye. E, Amerika'dan okudum bu haberi. Ee, hey biz 7 numarayız diye şaşırmışlar Amerikalılar da yüksek çıkmışlar. İlk 7'de çıkmışlar. Empatisi yüksek ülkeler. 1 numarada Ekvador var. Ee, sonra da Suudi Arabistan, Peru, Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri diye gidiyor. Türkiye'de ilk onun biraz altında tam sırasını görmedim ama haritada. Orta derecede empatik ülkeler, empati kurabiliyormuşuz insanlarımız. Kıstası ne acaba, nasıl yapıyorlar? E, uzun Şimdi bir araştırma, uygun. şey yaptım, okudum ama in, e, hiç oraya girmeyelim. Şey, Doğru, uzun mi? bir çok şey, e, güzel olmuş ama anlamlı bir çalışmaydı. E, haritası da var. E, ondan sonra e, başka bir şey daha söyleyeceğim sonraki arada empatiyle ilgili ama biz Türkiye'de yüksek empatiyle çıktığımıza göre destek olmakta da fena değilizdir diye düşünüyorum empati ve destek diyoruz. 343-4141 ararsanız bize de destek olursanız Radyomuzda Yaşar harika olur. Evet, bütün hatlar boş şu anda. Evet. Olur şey, Her değil. an her an arayabilirsiniz Bu gerçekten. Bu ekran insana stres yaratıyor Daha önceki inlerde yoktu. Yoktu. Evet. Bir sene var böyle. Araması <gülüyor> gereken arkadaşların isimlerini okuyorum. Evet, biz e, aramıştık arkadaşlarımızı arayın <gülüyor> diye ama arayacaklar. Şahsen tanışmadık. Şarkıyı bekliyorlar. Konuşmamıza saygıyla dinledik daha evet. Ben benim şarkımı seçtiğim şarkıyı o zaman anons edeyim isterseniz. E, Mali'li sanatçı Salif Keita'yla ile Verde'li Sezar Yavor'a birlikte söyleyecekler. Ya More! Ya <gülüyor> Grita, temporada talvez da mainança, na brandura e calmaria, nosso amor também descansa, de ser luta e resistência para sobreviver nessa tormenta, na brandura e calmaria, nosso amor também descansa, de ser luta e resistência. Ma sopravvivere m'est tormenta e tenmi amore in me dimetti e nelea la amore Ti ndeburye je amore e Evet 94.9 Açık Radyo'da destek özel programındayız. Koyu Mavi'nin misafiriyiz. 0212 343 41 ararken siz biz Salif Keita ile Sezaryo Evara'yı dinledik. Yamore seni seviyorum aşkım dediler. Çok, çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Bugün bütün şarkıları bugün derledik hepsini. E, kendi aramızda çok güzel bu şarkıyı çok sevdim doğrusu. E, şimdi e, çalacağımız şarkıyı da e, yine neler çalalım acaba birlikte söylenen şarkılara örnek neler olabilir dedik. E, bizden ne çalsak diye bir türlü karar verememiştik. Meral önerdi bunu. Benim de dinlediğim ve çok sevdiğim bir e, yorumdu bu. E, TRT yayınlarından, e, TRT'nin arşivinden alınmış bir kayıt bu. E, Cem Karaca, Barış Manço e, ve Kurtalan Ekspres e, Cahit Berkay'da birlikte e, Aşık Veysel'in e, "Uzun ince bir yoldayım" isimli e, türküsünü seslendiriyorlar. Ama çok güzel bir yorum gerçekten. E, görüntülü izlemek de çok heyecan verici. E, şimdi e, bu şarkıyı, e, türküyü dinleyeceğiz birlikte. E, e, dinlerken de sizin aramanızı umut edeceğiz. Şu anda bütün hatlarımız boş. 8 hat birden boş. Telefon numaramız 0212 343, 343 41 45. Thank you. Karacayla Barış Manço'dan e, dinledik, Cahit Berkayın solosuyla Kurtalan Ekspres ile birlikte seslendirdiler bir TRT kaydıydı, TRT'nin e, muhteşem arşivinden neler var neler o arşivde ve açılmış diye bugün bir evet kayıt ben bakıyordum adillerin evet, programını çok, gördüm gerçekten çok güzel gerçekten var. Aa, evet. <gülüyor> Doğru, o işte TRT çok güzel Öyle bir Buyurun bir şey sizin var. lafınızı bölmek istemem Buyurun, ama. lütfen. Şimdi biz bu akşam Aşık Veysel'den çalacaktık. Sonra daha rock bir versiyon olsun. Benim de aklımda hep bu var. Böyle içim içimi yiyor. Bunu çalmak istiyorum bu versiyonu, bu kaydı sonra daha da sert olsun. Pentagram'dan çalınma da çok güzel bir yorumdu. Ama böyle içi bir buruk kalmıştı. Ne yalan söyleyeyim. En azından hani böyle dinleyicilerimiz bunu da duysaydı ya. Bir dinleseydik bir daha falan diye. Demek ki temiz kalpli miymiş? Pek evet. değilimdir ama. <gülüyor> Olur mu? <gülüyor> teşekkür ederim. Bunu düşmüş. listeye. Aynen çok, ah, sevindim. çok sevindim. ben de. Ben de teşekkür ederim. Şimdi listeye alamadığımız bir şey var. Yedek bölümdeydi. Neşet Ertaş'la birlikte Kardeş Türküler'den ...Seryal Öney'in... Ee, ...bir şarkısı. Onu bulabildik mi? Orada kayıttaydı. Bugün çünkü... Şimdi ...arkadaşlarımızdan gelemeyenler oldu. Rauf Kösemen istemişti o şarkıyı. Ee, biz bir türlü... E, e, ...ne çalalım, ne çalalım... ...anlaşamamıştık ama gelmeyince de çalmasak mı... ...dedik ama sonra da bulduk. Şimdi ben o şarkının... E, yerini tarif edeceğim şeyde e, yedek bölümü almıştık Rauf gelemeyince. E, şeyde afiş liste diye bir dosyamız var Onun için de yedek diye bir dosya var orada e, Neşet tartaş görebiliyor muyuz bakıyorum bir, bir tane dakika. Daha dosya var orada o çok yedek varmış galiba buluyorum bir dakika ama Feryal onları ararken evet, telefon doğru. edebilirsiniz 343 414 41 lre değil mi Niye bunların hepsi evet, boş? Hepsi boş. <gülüyor> Bu kadar mı kötü konuşuyoruz? <gülüyor> <Estağfurullah>. Niye <gülüyor> Arkadaşlarımızın arkadaşlarını... hepsi hepsine söyledik arayın diye. Ama Bence hepsi sadece aramamızın bir değil, değil mi? Bir sürü dinleyicilerimiz var. Ben biliyorum geçenlerde iki dinleyicimden hem de çok uzundur hiç ses seslerini duymadım iki dinleyicimden çok çok beni duygulandıran güzel iki mesaj aldım. Çok çok teşekkür ederim. Kimseye yazmayınca biz bazen kimse dinlemiyor gibi düşünüyoruz ama galiba hmm, e, evet doğru. yazmasalar orada de, kimse var mı dinliyorlar <gülüyor> kaydımız hazır bu arada kaydımız hazır bu arada ee, Rauf Kösemen gelemedi ama seçtiği şarkı şimdi e, e, demin bıraktığımız yerden e, uzun ince bir yoldayımın devamından da Neşet Ertaş dinleyebiliriz diye düşündüm Rauf Kösemen olmasa bile şimdi o şarkıyla devam edeceğiz ama e, telefon numaramızı da ben de söyleyeyim bir kere daha 0212 343 4141 bekliyoruz Thank <music> you. hata benim günah benim suç be beni. eliminetim derdin zehrini hata benim günah benim suç benim ta Birim suçluyum Kendi özümden Gel desem gelirdim benim izimden Her ne çektiysen Benim yüzümden Hata benim benim suç be, be. Gurbimde dilim okudur hata Neşet Ertaş'la e, kardeş türkülerden e, Feryal Öney birlikte seslendiriyorlar. Ve şu sırada bunu dinleyen e, arkadaşlarımızla Neşet Ertaş e, duymaya çok alışık değiliz Koyum abi der. Ne kadar türler arasıysa da e, bir kere özel bir Neşet Ertaş programı yapmıştım. E, yorumları çalmıştım. Aramızdan ayrıldığında. O zamandan beri çok fazla çalamadık. Çok teşekkür ettiler. Biz de e, sevindik. Şarkımız yerine ulaştı diye. E, bu arada bize yazılı mesajlar da Geliyor arkadaşlarımızdan göknil sarı olan yazmış çok teşekkür ederiz bizi dinlediğini sevgiyle dinlediğini söylemiş. Yalnız değilsiniz çok yaşa açık radyo Dostluk ve müzik için varol yazmış Göknil Sarıoğlan İrem o Oreoğlu Barış için incitme canı incitme Der Neşet Baba demişti Zaten onun üzerine çalamayacağımız Neşet Ertaş'ı çalalım diye karar verdik ee, Bu arada te Telefonda çalıyor Evet, evet program e, dinliyor bizi Arkadaşlarımız dinleyicilerimiz dostlarımız e, O yüzden çok seviniyoruz e, Şimdi de hmm. Deniz Deniz Altınayın şarkısına sıra geldi. Denizci bir hani pazarlık etmişti. Ben konuşmam sırf dinlerim diye ama dedi ki Deniz olmaz konuşmak lazım. <gülüyor> um, P. G. Harvey ile Tom York'un um, birlikte söylediği şarkı from the, uh, Stories from the City, Stories from the Sea albümünden The Smells We're In. 0212 343 41 41 ...Tesma Swerin, Tom York'la P.G. Harvey'e birlikte söylediler. Şimdi e, sırada Hakan'ın seçtiği parça var. Yaramaz Hakan gelemedi ama mesaj yollamış. Adadan hepimize sevgiler, selamlar diyor. Hakan Gürvit açık şenesi. Hakan Gürvit, evet Farklı program misin? ortağım. E, bir de e, çok güzel bir başka mesajımız daha var. Dinleyici destekçi ve programcınız Meral Akman der ki elektrikler kesilirse radyomuza pil takar parkta dans ederiz çok yaşa açık radyo Bir de e, Aysel Akman'ın bir e, şey, mesajı vardı Aysel Akman, Meral Akman'ın annesi. annesi annesi de demiş ki bize yalnız değilsiniz, radyo başındayız demiş. En azından birçok dinleyicimiz olduğuna eminiz. Evet. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz. Bazıları telefon ediyor, bazıları etmiyor ama biz hepsini çok seviyoruz ve çok seviniyoruz. Telefon edenleri de bu arada... Okuyalım istersen çünkü şu anda mi? sadece bir hattımız dolu... Ee, 7 e, hattımız. Boş. boş. E, bizi şimdiye kadar arayan e, arkadaşlarımız e, dediğimiz gibi programcılarımız destekçimiz aynı zamanda. Hakan Gürvit Meral Akman, Kürtegin Ögel, Fulya Bozkurt, Kevser Çelik, Gülay Selen Esen İrtem, Gamze Alarslan, Ülkü Kulaç e, bizi aramışlar şimdiye kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Numarayı tekrar hatırlatayım. 0212 343 41 41 bu arada Rauf'tan da mesaj geldi programcı arkadaşımız Rauf Kösemen'den. Desteğimi verdim. Liste gelince görürsünüz zaten der. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz Rauf. Rauf Emzemin'den ve ben bugün bir şey öğrendim. Evet. Ben, tan evet. Tanıyacaksınız. Selamlar Meral, Hakan ve Rauf'a ve bizi dinleyen bütün sevgili dostlarımıza. Şimdi, Şimdi e, Hakan, Hakan Gülbük'ün e, seçtiği şarkı demiştim. var ama ee, kendisi gelemedi ama şarkısı burada. Evet vallahi çok kıskandığım bir seçim yaptı Hakan. E, Isabel Campbell'la Mark Lennigan'ın e, seslendirdiği Hawk'u dinleyeceğiz. Albüm Kaman'dan. stumble and I fall Your time is on my side Don't make sense of it all Despite my foolish pride It's got me on my knees Tearing up my heart and Shaking at my bones tearing me apart. I can't get close to you. Come undone. Come undone. Told time can break your heart. And if I had the chance, we'd never have to cry. Took my only flame, took my one desire, threw it all away when jumping in the fire. I can't get close to you. Come on. When all is said and done, it's simple and it's plain. And if I had the chance, I'd do it all again, but I can't get. tangle and tease me by worse than your bark you said you'd never leave me the devil may care but he don't please believe me oh love of my life won't you let me down easy Nobel Kem Campbell ve Mark Lanigan'dan dinledi. Kamandan albümünden Hawk idi ve e, program ortağım Açık Şemsiyeden Hakan'ın seçimiydi. E, bu arada Rauf Kösemen'den bir mesaj daha geldi ve der ki iyi ki varsın, iyi ki birlikteyiz Açık Radyo. Evet, merhaba Rauf. Evet. <gülüyor> e, bu mesaj Rauf'tandı. Telefon mu Hakan? Abi buradayım buradayım canım yani tamam. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Duymadık ama sesini baştan ne yapalım. <gülüyor> merhaba Hakan. Merhaba. Evet, merhaba. Evet merhaba. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> İyiyiz. Seni bekledik Allah ama. Allah Allah. Demence bir yerinde ben seçilmişsiydim ya Allah Allah. Ne diyorsun? Çok güzel. The Man's de ben seçmiştir diye düşündüm ama neyse pekala canım. E artık neyse Burada hepimizin sevdiği şarkı ya, diyelim. Ant <gülüyor> antizizm yapma gibi bir şeyimiz yok. Nereden baksak çok güzel bir program oluyor. Bu arada seçiminle e, radyoyu şaşırtmış durumda. sizi dinlemeye çalışıyor. Pardon? de sizi dinlemeye çalışıyor. Tamam teşekkür ederiz. Burası, burası soğuk, koyraz ve fakat e, açık yerde güzel güzel dinleniyor. Oysa burası sıcacık, <gülüyor> güzel her e, şey. Eminim e, e, e. Ya burada e, olmalıydın. E, bütün güzellikler sizin olsun diyorum. Çok teşekkür e, ederiz. Şahane şarkı herkesi e, çok e, sevindirdi. Kimilerimizi şaşırttı, öyle diyorlar. Şaşıranlar da varmış. Ha, ha, e, Kamandan çaldık e, senin <gülüyor> Kam için. Kamandanın. Defalarca gelsinler tekrar tekrar dinleyelim. Ee, nerede dinlemiştik? Cebim şeyde. Salonda. Salonda dinlemiştik. Doğru. Ee, peki hepinizi kucaklıyorum. Biz de seni ee, kucaklıyoruz. Abi, orada Tebrik ediyorum. Salanda, planda. Çok teşekkürler. teşekkürler. Yine <gülüyor> <Güne gülüyor> bekleriz. Görüşmek üzere. Hoş Hoşça kal. Ee, bu güzel telefon görüşmesinin ve şahane şarkının ardından e, şimdi e, Meral Akman gelemedi ama şarkılarını göndermişti. Hatta birçok şarkı gönderdik. Kocaman bir yedek Meral listemiz var ama bir tanesini çalabileceğiz ancak. E, Lemi ministri hayrandır Meral. Hatta e, doğum gününü kutlamaya e, her sene gidiyordu. E, bu sene de birlikte gittik. E, Kadıköy'de bir yerde kutlanıyor e, Lemi'nin doğum günü Meral tarafından ve Doro'yla birlikte bir düet Atlarını çalacağız şimdi. Love me forever. Ama onu çalmadan önce bütün hatlarımızın boş olduğunu ve telefonlarınızı beklediğimizi söyleyelim. 0212 343 4141 Love me forever Or not at all And no our terror to the wrong Give me your hand Don't you ever ask why Promise me nothing Left till we die Every. Changes, it all stays the same Everyone guilty No one to blame Every way out Brings you back to the start Everyone dies We are the sisters, we are the law We are corruption, work when they call One of another, laugh till you cry Faith unto death, or a knife in your eyes Everything changes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 Ask me no questions Send me no spies You know love's a thief Steal your heart in the night Slip through your fingers Best hold on tight Everything changes It all stays the same Everyone beauty No one to break Every way out Brings you back to the start Everyone dies To break somebody gitaristten Meral Akman'ın istediği e, ama gitarist olduğunu söylemedik diye üzüldük ama sonra dedi ki bunun gitar gitaristten istenmiş <gülüyor> olduğu yani. bilinir mutlaka. Meral Akman'ın şarkısını dinledik. Mickael Minister ve Doro'nun "Love Me Forever" e, son bir şarkıyla veda edeceğiz ama veda etmeden önce e, hem e, demin bahsettim ama ismini söyleyemedim e, beni çok duygulandıran güzel mektubu yazan Sarkis Üç'e çok teşekkür ederim Koyu Mavi'nin eski dinleyicilerinden eskiden beri dinleyicilerinden ve önümüze yeni bir liste geldi onu da söyleyelim e, 17 kişiye ulaşmış oluyoruz bu okuyacağımız isimlerle Göknil Sarıoğlan Deniz Azime Aral Hakan Altınay, Belgin Ergüleç, Nurgül, Onur Atalay, Rauf Kösemen, Aykut Levent ve Botan Berker. Çok çok teşekkür ederiz hepinize. 17 bizim için bir rekor bir saattir. Şahane. Bizim bugün de 240'a ulaşmış olduk? Öyle yazıyor galiba orada değil mi? Aa, galiba en evet. En üstte yazıyor 240. Aa, evet toplam destekçi. 240 destekçi ulaşmış olduk Evet çok çok sevin, sevindirdiniz bizi gerçekten ee, Son şarkımızla çıkacağız Ben programcı arkadaşlarıma çok teşekkür ederiz Bir de Dilek Solakoğlu diye bir isim daha şimdi iletildi bize Kendisine çok teşekkür ederiz ee, Çok teşekkürler ben de Koyu Mavi adına da ayrıca teşekkür ederim sevgili arkadaşlarıma Biz teşekkür ederiz ne mutlu bize Evet, nice desteklerde beraber olalım. Açık radyo hep açık olsun. Her zaman bekliyoruz. Hep birlikte inşallah. Hep burada yapacağız güzel yayınlar, güzel şarkılar dinleyeceğiz. Şimdi birlikte söylenen şarkıların sonuncusunu da e, Şenol seçmişti. Onunla çıkacağız Aa, Evet, sığdığı kadar İbrahim Ferer ve Omar Raporot'un dinleyelim. Kisas, kisas, kisas. Que te pregunto que como cuando y dónde tú siempre me responde quizás quizás quizás y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando quizás quizás quizás estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando tisa, tisa, tisa. san los días y yo desesperando y tú tú contestando quizás quizás quizás